Tarih Köşesi Mehmet Haleoğlu PURUS Savaşı ve Anlaşması Osmanlı tarihinin çokça tartışılan hadiselerinden biri de PURUS Seferi ve bu seferin neticeleridir. 2. Viyana bozgununu takip eden yıllar Osmanlı Devleti'ni neredeyse bütün Avrupa devletleriyle karşı karşıya getirdi. Cereyan eden savaşlar, tarihte benzerini pek az gördüğümüz bir yenilgi, ve maalesef meşru bir anlaşmayla sona erdi. 1699 yılında imzalanan Karlofça anlaşmasıyla Osmanlı Devleti büyük bir travma yaşadı. Sonraki yıllar nispeten barış içerisinde geçse de Osmanlı Devlet adamlarının ekseriyetinde Karlofça'da kaybedilenlerin telafisi bir fikri sabit haline gelmişti. Bu yıllar Avrupa devletlerinin büyük bir nüfuz mücadelesi içerisinde bulunduğu yıllardır. Özellikle İsveç Kralı 12. Karl, Demirbaş Charles, Danimarka, Lehistan ve Rusya'yı birçok defa yenerek Kuzey ve Doğu Avrupa'nın en büyük gücü haline gelmişti. Osmanlı Devleti de Avrupa'da cereyan eden hadiseleri dikkatle takip ediyor, en büyük düşmanı haline gelen Rusya'nın tamamen bertaraf edilmesi için uygun zamanın geldiğini düşünüyordu. Ancak konjonktürün bu kadar elverişli olmasına rağmen Sadrazam Çorlulu Ali Paşa'nın güneyden Rusya'ya savaş açılması konusunda padişahı ikna edememesi, galibiyetleriyle mağrur hale gelen İsveç kralının gereken hazırlıkları yapmadan Rus ordusunun karşısına dikilmesi Poltova'da büyük bir bozgunu netice verdi. Ve bütün dengeler bir anda alt üst oldu. Yenilgiden sonra kaçan İsveç Kralı ve Kazak Hatmanı Türk topraklarına sığındılar. Rusların onları takip ederek Osmanlı topraklarına girmesi ve bazı yerleri talan etmesi, müteakiben kaçakları talep etmesiyle Padişah 3. Ahmet'in sulh siyaseti terk edilerek Rusya'ya savaş ilan edildi. Bu sırada Rusya, Osmanlı Devleti'nin Karlofça Antlaşması'nın şartlarını bozduğu konusunda diğer müttefik devletleri ikna etmeye çalışsa da, Osmanlı diplomasisi bu gayretleri başa çıkararak Rusların yalnız başına kalmasını sağladı. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'ya Serdar-ı Ekremlik verilerek, Ordu-u Hümayun Nisan 1711'de İstanbul'dan hareket etti. Temmuz ayında Osmanlı ve Rus orduları, Türk sınırları dahilinde olan Purut Nehri civarında karşı karşıya geldiler. Çağrı Petro bütün ordusunu toplayamadan gafile avlanmıştı. 140 bin kişiden meydana gelen Osmanlı ordusunun kurulan köprülerden Purut Nehri'nin karşısına geçmesiyle 60 bin kişilik Rus ordusu bir anda kuşatılmış oldu. Kırım Hanı Devlet Giray da Rus ordusunu arkadan kuşattı. Çar bu tablo karşısında birliklerini Tabyalara sokarak savunma savaşı yapmaya başladı. Beklediği yardımın gelmemesi bir anda Rus ordusunun imha edilmesi tehlikesini ortaya çıkardı. Düşmanın imha edilmesi için yapılan birkaç yeni Yeniçerilerin gayretsizliği sebebiyle bir netice alınamadı. Bu durum Baltacı Mehmet Paşa'ya Yeniçerilerin muhtemel bir yengesi karşısında uğrayacağı felaketi hatırlatmış oldu. Rus heyetinin ısrarlı sulh teklifleri ve sonradan çar olacak Katerina'nın bütün mücevherleri ve değerli eşyalarını Türk tarafına yollayarak bazı devlet adamlarını ikna etmesi, kuşatmanın nihai bir taarruzla bitmesine engel oldu. Neticede Rus ordusu ve çarının imhasıyla nihayetlendirilebilecek bir teşebbüs Yeniçerilere güvenilememesi gibi bir sebeple hakim kaldı. Rus ordusu ve Rus çarı başlarına gelebilecek büyük bir felaketi ummadıkları kadar kolay bir şekilde atlatarak kurtuldular. Temmuz 1711'de imzalanan anlaşmayla daha önce elden çıkan Azak Kalesi geri alındı. Rusların Türk sınırlarında yaptıkları bütün kalelerin yıkılması kabul ettirildi. İsveç kralının memleketine güvenle gitmesinin yolu açıldı. Ruslar anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi konusunda ayak diremişlerse de, her defasında Osmanlı'nın bu konuda yeni bir savaşı göze alabilecek hamleleri karşısında anlaşma şartlarına uymak mecburiyetinde kalmışlardır. Anlaşma İstanbul'da önce sevinçle karşılanmış ancak sonradan sadrazam aleyhindeki bazı dedikodular Baltacı Mehmet Paşa'nın azledilerek Limna Adası'na sürülmesine netice vermiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki sonraki dönemlerde bir roman üslubuyla ballandırılarak anlatılan ve birçok insanın farkında olmadan inandığı ve savaşın kaybedilmesinin esas sebebi gibi gösterilen Baltacı Mehmet Paşa 1. Katerina karşılaşmasına dair devrin kaynaklarında en küçük bir bilgi ve hatta ima dahi yoktur. Bu yakıştırmalar tamamen son dönemlerde uydurulmuştur. Temmuz'da yaşanan bazı hadiseler 1 Temmuz 1839 Sultan Abdülmecid Han'ın tahta çıkışı 3 Temmuz 1988 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışı 13 Temmuz 676 Hazreti Ayşe validemizin vefatı